Ekonomi Ekoloji <Gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Perin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese merhabalar Çevre gündemi yoğun. Bizim de favori iklim değişikliği var bugün programımızın konusu. Stüdyo konuklarımızla beraber ele alacağız. Bugün programcı olarak yalnızım Pelin Mahir ve Serkan İzin'le ben programın nöbetçi programcısı olarak görev devre aldım. Konuklarım var. Hande Sezer, Mike Lymut Genel Müdürü ve Hande Baybar, Mike Lymut danışmanlık Proje Sorumlusu. İklim değişikliğiyle mücadele eden bir şirketi konu alacağız bugün konuşmamızı. Ee, neler yaptıklarını dinleyeceğiz. Ee, projelerini dinleyeceğiz. Türkiye'de karbon denkleştirme ve küresel alanında iklim değişikliğiyle mücadelede ee, sanıyorum İsviçre'de kurulan evet. değil mi? Bir vakfın evet. Türkiye'deki ayağını, evet. e, projelerini konuşacağız. Ee, sevgili handi, Kuruluş hikayesini anlatır mısın? Michael Armat evet. nelere geldi? Ne zaman kuruldu? Fikir annesi babası kimdi? ve nasıl gelişti? Ben öncelikle teşekkür ederim bizi bu güzel programa davet ettiğin için. Eee Michael Armat demin senin de bahsettiğin gibi Zürih İsviçre merkezi bir vakıf.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 Ülkelerin karbon ayak izi ve dünyanın, dünyanın izi. şeklinde ilerliyor. Ee, aslında dünya üzerinde belirli çalışmalar var. İşte belirli standartlar geliştirilmiş. Özellikle kurumsal karbon ayak izi için. Ee, sera gazı protokolü diye bir standart var. Bir de ISO 14064 ki o da ISO 14064'te sera gazı protokolünü e, referans olarak verir.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 Tabii. Bir ülkenin çok daha sorulabilir. Kesinlikle As aslında burada sözü biraz Hande'ye bırakalım Hande Bayvar'a. Evet, kimleri <gülüyor> evet. ölçüyorsunuz mesela evet. sizin ölçeğiniz ağırlıklı ölçeğiniz nedir? Bizim Türkiye'de çalıştığımız firmalar hem içi yurt hem yurtdışı ve çeşitli ölçeklerde çok küçük bir ofisten tutun çok farklı, fazla üretim tesisi olan çok büyük bir firmaya kadar aslında biz kurumsal karbonu ekize hesaplamaları gerçekleştiriyoruz.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 Bizim hatta ilk müşterimiz onlar mesela. fındığın e, LCA'yı ne kadar yani yaşam döngüsü analizine kadar yaptık evet. onlara mesela. Yani bazen de öyle firmalar da çıkıyor. Gerçekten bu aslında e, üst yönetimde olanların evet. bakış açısıyla. Onu alakalı. soracağım. Yani firmada e, hangi kadrolar yani yönetim kadrosu mu yoksa çalışanlar mı yani tabandan tavana mı yoksa tavandaki bir kişinin...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 Eğilmeye başladılar. Yani anladığım yani karbon saydamlık projesi gibi Borsa İstanbul'un inisiyatifleri gibi şeyler şirketleri Aynen. bu konuya daha itici güç oluyor. Itici güç biraz daha erken evet. başlamalarına neden oluyor. <gülüyor> bir de ben şunu görüyorum benim için en önemli olan şeylerden biri genelde kendileri hareket eden çok firma yok. İtici güç sizin dediğiniz gibi olması gerekiyor mutlaka. Ya işte mesela kendi çok önemli bir müşterilerinden bir talep gelmesi Peki gerekiyor. uluslararası firmaların bu konuda daha yatkın olduğunu söyler misiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Çok daha öndeler. Hatta e, sürdürülebilirlik çalışmaları büyük şirketlerde, global şirketlerde e, bir sürdürülebilirlik ekibi tarafından e, yönetiliyor. Ve 40 çoğu 40 falan ekipleri olan firmalar Çok e, hırslı, çok e, büyük hedefler koymuş durumdalar. Emisyonların işte %20'den tutun, %50'ye kadar e, azaltmak gibi hedefleri var çoğunun. Peki Türkiye ayaklarına yansıyor mu bu? Yansıyor. Evet. <gülüyor>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 94.9 Açık Radyo'dayız. Ekonomi Ekoloji Programı'nın ikinci yarısında konuklarımız iki yarıda da söylediğimiz gibi My Climate'dan önlü azalt denkleştir sloganıyla çalışan My Climate'ın faaliyetlerini konuşuyoruz. İlk etapta şirketlerin ayak izi nasıl ölçülür, karbon ayak izi nasıl ölçülür bunları konuştuk. Kuruluş macerasını dinledik. Şimdi de belli son yaptığınız çalışmalardan söz etmek ister misiniz? Kentlerle veya şirketlerle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 Hem Kalemlerden nasıl, Aynen. Ondan sonra işte ne gibi yemekler tüketiyorsunuz? Mesela daha fazla et ağırlıklı ikramlarınız varsa karbon ayakiziniz artıyor. İşte etkinlik alanının elektrik tüketimi soğutması, ısıtması vesaire bu tip konular. Ya da basılı materyaller mesela etkinlikte kullandığınız... ...bunların hepsi karbon ayakizinize katkıda bulunan kalemler. Denkleştirmeyi nasıl yapıyoruz? İşte Türkiye'de şu anda iki tane...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 sağlamış oluyorsunuz ya da ne bileyim mesela Afrika'da e, verimli ocaklar güneş ocakları gibi projelerimiz var e, orada halk e, normalde e, normal koşullarda orman tahribatı yaparak işte ormanı e, ağaçları kesip o işte Üç tane taş üzerine odunları koyup e, pişiriyorlar yemeklerini. Onlara e, ya verimli ocaklar veriyoruz ya da e, güneş ocakları veriyoruz. Böylece hem orman tahribatının önüne geçmiş oluyoruz. Hem onların hayatına biraz katkıda bulunmuş oluyoruz. Çünkü...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 Ordu Spor birinci evet, ilk Büyük acaba, kulüplerde mesela. de görmeyi yok, bir de Aha, değiller. çok ilginç sonra. bir şey paylaşacağım bununla ilgili. Tabii. Ordu Spor 2013 yılında işte bu çalışmayı evet. gerçekleştirdi ilk defa bizimle. O sene küme düştüler, Süper Lig'delerdi. Bu yüzden ee, düşmediler yok, yok, bu yüzden <gülüyor> düşmediler. Hırsızlık <gülüyor> <Bu uğursuzluk> yok. <gülüyor> evet ama biz gerçekten çok gururla paylaşıyoruz o referansımızı. Çünkü Karadeniz bölgesi iklim değişikliğinden aslında en çok etkilenecek bölgelerimizden bir tanesi.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 Bırakın ülkeleri, yurt, yurttaşları, ülkeler bile tek başlarına buna çözüm bulmaktadır. Yani toplumun her katmanı farklı seviyelerde e, bu işe bir şekilde müdahil olmasının yolu belki de böyle popüler alanlardan da Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Biz bir de e, mesela beraber çalıştığımız firmalara hep şunu söylüyoruz. Mesela e, özellikle son kullanıcı ürünleri e, tasarlayan, son kullanıcıya e, ulaşan ürünler e, satan firmalarda aslında bu bilinci onlar yaratacaklar.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 etkinlik olacak. Biliyorsunuz nükleerle ilgili gündem yoğun. Açık radyo da bunu sık sık gündeme getiriyor. Diğer programlarla da ele alıyor. Biz de konu ve konuklarla bunu ele alıyoruz. Pazartesi de yanlış hatırlamıyorsam deniz yapıları ile ilgili bir temel atma oldu. oldu. Akkuyu'da. Sinop'la ilgili karar geçtiğimiz haftalarda meclisten 31 Mart günü 182 milletvekilinin onayıyla bir gece yarısı geçti.